Selamun Sevgili Kardeşim İnşallah bu tefsir dersimizde de e, Süre-i Nisa Ayet Evet 127'den itibaren başlıyoruz <gülüyor> Esna'nüzübillah Bismillahirrahmanirrahim Ve yesteftuneke fin nisai Kadınlar hakkında senden E, fetva isterler istiyorlar. Kadınlar hakkında senden fe, fetva istiyorlar. Onlara Kulillahü. de ki Allah onlara söyler. <gülüyor> Allahu yuftikum. Allah sizin fetvanızı veriyor. Size fetva veriyor. Ne konuda ne konuda? Fihi'nne kadınlar konusunda. Ve ma yutile aleykum fil kitabi. kitapta size tilavet edilen anlatılan izah edilenler e, ne konusunda fiye taamen nisae elati la tu'tunehun ma kutibe lehun kendilerine farz kılınan mehirlerden e, vermediğiniz o yetim kadınlar yetim olan kadınları hakkında, kitapta size farayiz ve vereselerin taksimatı konusunda da açıktan hükümler veriyor. Allah bu konuyu size açıktan süreyni saadede fetvasını vermiştir. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü ve Selam'a sorduklarında e, hususta asla tereddüt etmeyin. Bunu ben söylemiyorum. Allah söylüyor. Allah farz kıldığı Kadınların hakkıyla ilgili konularda e, kesinlikle e, bu böyledir, bu Allah'ın sözüdür diye üzerine durarak ki burada kadınların yetim olanlarla hakkını vermemek isteyenler söz konusu bu açıdan onları tekrar ayet-i de uyarıyor. Ve tergabûne rağbet ediyorsunuz entenkihûhunne onları bir de nikahlamak istiyorsunuz, mehillerinde vermek istemiyorsunuz. Bu konuda Allah size doğru davranmanızı, mehirlerini vermeli ve veresiyle verasetle ilgili mal bölümüyle ilgili hükümlerini bu surede kadınların hakkını nasıl olması gerektiğini açıkladım. açıklamışken siz yine bu hususta efendim daha hala fetva istiyorsunuz. Benden ne fetva istiyorsunuz? Allah size hükmünü açıklamıştır. Velmustadafine minel bildani Evet Zavallı çocukları ve yetimleri e, adil davranmak ve onların müstedaf olan, zayıf olan e, evlatların da hakkının verilmesi e, Allah'ın hükmüdür. Demek ki bunları kitapta yazıyor. Bu hususta tekrar <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zavallı çocuklara ve yetimlere iyi davranılmasını, Allah'ın emri olduğunu. Yetim olan, yet kadının kadınların e, mihirlerinin ve haklarının verilmesiyle ilgili burada tekrar Allah'ın Resulünün e, Allah adına konuştuğunu söylemesini istiyor. Ven takumu lil yetama yetimlerin hakkını yerine getirin. Bil kıstı. Kıst ile kıst demek adalet. Yani Kadınların yahut da yetim olanların haklarını yerine tam getirilmesi, adil olunması konusunda ayet-i kerimede ne yaptı bize? Tekrar uyarmış oldu. <gülüyor> ayet-i kerimenin son kısmında وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ Hayırdan ne ki yaparsanız, yapıyorsunuz, Allah muhakkak onu bilir ve o zayi olmaz. Allah'ın e, hayrı, yaptığımız hayrıdan hiçbirini bilmemezlik etmez söz konusu değildir. Muhakkak onun karşılığında umduğunuzdan daha fazlasıyla verir. Bundan sonraki ayet-i kerimeye bakalım. E, bu ayet-i kerimede özellikle insanların, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a kadınlar ve yetim olanlar onların nafakası ve mehri ile ilgili haksızlıkların olduğunu efendimiz Aleyhissalatu vesselam da bunu uyarması kendisinden isteniyor. Onların da bunu ben söylemiyorum. Bunu Allah istiyor sizden. Kadınlara iyi davranın. Onların haklarını verin diye ayet-i kerimeyi burada gördük. Burada dikkatimizi çeken şey peygamberimizin Allah adına konuştuğunun üzerine durmak lazım. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında adil olmakla da görevlendirilmiştir. 128. ayeti i kerimeye bakalım. Yine kadınların haklarıyla ilgili. Bu ayet-i kerimede وَاِنِمْ رَأَتُنْ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا <gülüyor> eğer bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından korkarsa ev-i razen yüz çevirmesinden felâ cünâhâ aleyhima en yuslihâ beynehumâ sulhâ yahut yüz çevirmesinden endişe ederse uzlaşma yapması aralarını düzeltmesinde bir günah yoktur E, ve sulhu hayır, sulh her zaman hayırlıdır. Kadınlar arasında e, bir kadın ile anlaşması zor. Tabi birden fazla kadınla evlenildiği zamanda da kadınların arasında sulh yolunu seçmek lazım. Ve uhdiratil enfüsü şuhha Nefisler ise kıskançlığa ve bencilliğe Evet. Hazırdır. İnsan her nef her nefis bencildir ve kıskançtır. Böyle yaratılmıştır. Buna elverişli yaratılmıştır. Şu burada biraz bencillik, biraz da kıskanç anlamına geliyor. Demek ki enfus nedir? Enfus de kişiler demek. İnsanın ki nefsi e bencil ve egoisttir. Her şeyi benim olsun ister. Sahip olduklarını bir başkasıyla paylaşmak istemez. İnsanın yaratılışında bu vardır. Fazla da bunun üzerinde insanları zorlamayın. Bu yaratılıştan fıtri olan bir davranıştır ama bunun aşırıya gitmemesi lazım. Sulh yolunu seçmek daha hayırlıdır. Her şey benim değil, benim olana sahip olayım şeklinde düzeltmek lazım. Ve in tuhsinu ve tettequ iyilik yaparsanız ya da Allah'tan korkarsanız, Allah'ın haklarına da riayet ederseniz فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah sizin yapıp durmakta olduğunuz şeyler hakkında haberdardır. Ondan bir şey saklayamazsınız. Ayrıca onun gözünden kaçmaz. Mükafatını da iyiliğin mükafatını muhakkak göreceksiniz. Allah'ın hukukuna ve insanların haklarına saygılı olduğunuzda da bunun mükafatını muhakkak göreceksiniz. Çünkü Allah herkesin yaptıklarını bilip durmakta ve ondan haberdar olmaktadır. <gülüyor> Bu hususta yine Nisa suresinin başında geçen 34. ve 35. ayetlerde de tekrar kadınlarla ilgili kadınların hukukunun riayet edilmesi Onların haklarının gözetilmesiyle ilgili tekrar Efendim orada da geçiyor ve bu üçüncü defa bu hususun üzerine tekrar durduğunu gördük. Birçok yerde bu hususta Rabbimiz e, kadınların yani daha doğrusu zayıf olanların da Efendim gözetilmesi, güçlü olanların onları koruması diye bir görev burada vermiştir. Bundan sonraki ayet-i kerimede yani 129. ayet-i kerimede ve len testetî'û en ta'dilû beynen nisâ'i Hanımların, kadınların arasında adaletli olmayı isteseniz de tam bir adil olamazsınız. Bu fıtratı aykırıdır. İlle efendim biraz öyle ya böyle insanlar bu adalette tam bir adaleti sağlamakta zorlanırlar. Buna gücü yetmez. Velev üzerine düşseniz de bunu başaramazsınız. O zaman ne yapmak lazım? Fe la temilu kulle'l meyli fe tazuruha kel Birisini sanki askıda bırakıp diğerinin üzerine tam bir meyil ile etmemek büyük bir haksızlığa sebep olacağı için bu meyli yapmayın. Bu bu hareketi yapmayın. Birine çok düşkünlük, öbürlerinde ihmal etmek gibi, öbürünün de işte ben artık bununla evli miyim, değil miyim diye bir askıda kalacak şekilde tamamen efendim, zulme varan bir davranıştan sakındırıyor Rabbimiz. Ama insan halidir, birilerinin kabiliyeti diğerinden biraz fazladır, biraz azdır, çoktur. Nihayet ufak tefek insanın gönlünde bazı meyiller söz konusu olur. ve tuslihu ve teteku aralarını islah eder düzeltir barış yolunu tutarsanız ve teteku hak ve hukuk bakımından da Allah korkusu size hakim olursa feinnallaha kana gafurur rahima Allah günahları yanlışları bağışlar örter ve de size merhametle muamele eder kusurlarınızı affeder ama siz elinizden gelen gayreti göstermeye çalışın gayreti gösterin de gerisi Allah affeder. Yani mühim olan bazı aşırılıklardan uzak durmamızı Rabbimiz burada bizden istiyor. ve يَتَفَرَّقَ يُونِ اللّٰهُ كُلَّمْ مِنْ Eğer ayrılmak isterlerse bu durumda Allah her hepinizi kendi nimetinin bolluğundan genişliğinden e, zengin kılar. Bu da o kadar üzerine Yani fazlaca düşmeyin. Çünkü ayrılmak istenin de yolunu bırakın ayrılsın. Çoğu insanlar ayrılmak mı istiyorsun? Ondan sonra hadi sopa atıyor. Dövüşüyor. Mahkeme mahkeme sürünüyor. Süründürüyor. Birbirlerine kin oluşuyor. Halbuki sizler zamanla beraberdiniz. Efendim birbirlerinizle e, bir aile yuvası kurmuş. Hatta çocuklarınız olmuşken böyle yollara başvurmayın. Eğer ayrılmak isterlerse Allah'ın e, celecilan bol lütfu var. Nimetiyle onların her birini zengin kılacak kadar, efendim, başkasına muhtaç etmeyecek kadar nimeti var. Buna güvenin. Allah'ın lütfu geniştir ve keanallahu vasian. Allah'ın lütfu geniştir. Hakimen o hüküm ve hikmet sahibidir. Bunu söylüyorsa vardır bir bildiği. Dolayısıyla İslamiyette eee ne vardır? Aynı zamanda bir de boşanma müessesesi vardır. O zaman da boşanma yolunu gideceksiniz. Normalde gereken mahkeme işleri, diğer işler yaparak güzelce de ayrılmanız gerekiyor. Bizde ayrılmama kültürü Avrupa'dan gelmiştir. Yoksa zamanı gelince de ayrılmasını bilmek lazım. Bunu eğer kaldırırsanız, tamamen ayrılmak diye bir şey yok derseniz, ondan sonra O, o ailede sağlıklı bir e, genç nesil ve aile yapısı kalmaz. Böyle durumlarda ayrılma yolunda bilmek lazım. Velillahi mafis semavati ve mafil ardı. Yerdekiler de göktekiler de, yerdeki ve göktekiler de hepsi Allah içindir. Nice nimetler var, nice güzel Allah'ın güzel kulları var. O olması öbürüyle, o olması öbürüyle binbir türlü nimetlerin Allah'ın nimetleri vardır. Bunları bu şekilde anlamak, bu şekilde kavramak, bu şekilde de uygulamak gerekiyor sevgili kardeşim. <gülüyor> Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Evet. Ve lekat basaynel-lezine utul kitabe min qablikum ve yakun. Size ve sizden önceki kendilerine kitap verilen ehli kitaba da Allah yemin olsun ki diyor. Ee, vasiyet etti. Ne vasiyet etti? <gülüyor> Allah korkusu. Allah'tan korkmayı vasiyet etti. Çünkü Allah korkusu hani bir hadis-i şerif var. Rasul hikmeti mehâfetullah. Allah korkusu bütün hikmetin başıdır. Her türlü güzellik ve güzel işler Allah korkusuyla yapılıyorsa, Allah'ı düşünerek, Allah için yapılıyorsa bir anlam taşır. Yoksa dünyevi maksatlarla insanları kandırmak için, menfaat için yapılan her türlü iyi işlerde efendim, kazanç o kadar olmaz. Çoğu da bizi gururlandıran, kibirlendiren veyahut da insanları memnun eden davranışlar sergilemiş olabilir. وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا ve السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي Eğer bu nimetlere karşı, Allah'ın size gösterdiği yolları küfreder, nankörlükte bulunur. Bunları yapmazsanız Allah'ın yerde ve gökteki kulları vardır. Onlar yapar ve Allah size muhtaç değil. Siz ise yaptığınızda kalırsınız ve yapmış olduğunuz bu hatalar dolayısıyla Allah'a, Allah'ın hükümlerine de zarar veremezsiniz. Allah'ın kullarına da zarar veremezsiniz. Siz kendinize yapmış ve kendinize zarar vermiş olursunuz. Mekanın Allahu ganiyyin hamide Allah bir başkasına muhtaç olma yönünden zengindir. Kimseye muhtaç değildir. O her yaptığı işi güzel yapan, hakkıyla yapan, <gülüyor> her şeyde hakkıyla gücü yeten Allah'tır. Sonraki ayet kelimede Velillahi mafis semavat ve mafil ard. Yerdekiler ve göktekiler. Yerdeki ve göktekiler diye. Evet. hepsi de Allah, Allah içindir. İki defa tekrar ediyor. Niye iki defa böyle tekrar etmiş? Çünkü e, insanlar zorlandığı yerlerde Allah'ın isimlerine tevessül etsin. Ya bunlar bazen zor işler. Çünkü Allah korkusu kolay bir şey değil. Yerdeki ve gökteki bütün malıklar, yerdeki insanlar, gökteki melekler, bütün hepsi Allah'ındır. Sen Kim oluyorsun? Milyarlarca, Efendim o kadar sayısı sonsuz balıklar, ona kulluk ederken Allah'ın senin kulluk etmene ihtiyacı mı var? Ama seninden bu kulluğu niye istiyor? Doğru olanı niye yapmanı istiyor? Senin de kurtulman için, senin de doğruyu yaparak, doğru yola, hidayete ermen için, cennet ve cehennem var. Cehennemden kurtulman, cennete gitmen için. وَكَفَا بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Vekil olarak Allah yeter. Diğer insanla kimse kimsenin yerine cehenneme yanmaz. E, ve kimse kimseye meccanen bir şey vermez. A, verirse Allah ver. Bizi cehennemden kurtaracak olan da Allah'tır. Allah'a tam bir güven. Burada Rabbimiz bizden tam bir güven istiyor. yeşe اِنْ يَشَأْ يُزْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسِ وَيَتِبِ آخَر۪ينَ Yani birçok insanlar olur ki çok nazlanır. Yani ya ne istiyor daha işte şu kadar şunu yaptım, bu kadar bunu yaptım, ibadetler yaptım falan. Yani nazlanıp durma. Kimsenin de başına kakış yapıp durma. Hele peygambere, Allah'a hiç. Çünkü Allah isterse sizi ey insanlar sizi yok eder giderir. Sonra yerinize Allah'a inanan ve kulluk yapan diğer kavimler ve topluluklar yaratır. buna kadirdir. Allahu Allah buna kadirdir. İsterse yeryüzündeki 7 milyara yakın bütün varlıklar, bütün insanları, insan kastediyorum, yok eder, yerine başka varlıklar yaratır. Bizi yaratmaya kadir olan farklı insanları yaratamaz mı? Farklı varlıklar. <gülüyor> Kim ki dünyalık bir şey isterse Allah'tan, amacı da buysa, feindallahi sevabı dünya ve ahira Hem ahireti isteyenlere ahiretin Hem de dünyayı isteyenlere, dünyalık isteyenlere de dünyalık karşılığı vardır. Allah bunların hepsini vermeye de kadirdir. Kimin ne istediğinde pekala bilmektedir. O açıdan önce diyor, kendinize gelin, ne istediğinizi bilin. Allah'tan ne istediğinizi de bilin. Buna tek verecek, bunu tek yerine getirecek de buna kadir olan tek Allah, başkası kadir olamaz. وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Allah hem işiten söylediklerinizi hem de basiretiyle görendir. Onun gözünden hiçbir şey kaçmaz. Onun duymadığı hiçbir şey yoktur. Onun bilmediği hiçbir şey yoktur. Onun için de sizi her yaptığınızda Allah için ödülür. Allah'ın hukukunu gözeterek, ona saygılı olarak ve onun için her şeyi yapmak kabiliyetini geliştirmemizi efendim bizden istiyor Rabbimiz bu ayeti kerimelerde. Sevgili kardeşim, 135. ayeti kerimeye geldik. Bu ayeti kerimeye bakalım şimdi. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, kunu kavvâ mine bil kısd. Adil davranan insanlardan olun. Adaleti tutup kaldıran insanlardan olun. Şühedâe lillâhi. Allah için bir şahitlik yaparak, adaletli ve titizlikle davranın. Allah için şahitlik yapın. Velev alâ enfusikûn, kendi aleyhinize de olsa, bir konu, herhangi bir konu, Kendinizle ilgili bir konu, ama aleyhinize olabilecek bir konu ise bile adil olun ve adaletle olarak şahitlikte bulunun. Evil valideynivele akrabin anne babalarınız ya da yakın akrabalarınızı aleyhine de olsa hak neyse ona şahitlik yapın. Doğru olarak hak olarak haklı olarak hangi konuda neyse onu olduğu gibi anlatın, olduğu gibi destekleyin. Hak neredeyse. işte annem babam neredeyse ben onu hayır. O zaman haksız yere şehadetlik yapmış oluruz En yakını zaniyen en fakiran zengin ya da fakir olsanız vallahu <gülüyor> evla hem zenginin hem de fakirin dostu olarak Allah herkesten daha yakındır. Herkesten daha dostluğa daha yakın. En iyi dost Allah dost. Allah'a dostluktur. Allah'ın dostluğudur. Fela tettebiu leheva entadilu. Adaletli olalım derken ya da adaleti kendi lehinize, aleyhinize yamutmaya çalışarak heva ve hevesinize tabi olmayın. <gülüyor> nefsinize adalet yerine e, getirirken nefsinize uymayın. Bazen Adalet ol olalım derken nefsin payı ya da nefsin arzu ettiği şekillere adaleti sokmak efendim yanlıştır. Ve entelvu evturidu. Evet, eğer ki şahitlik ederken gerçeği çarptırırsanız veya şahitlikten kaçınırsanız. Telvû demek, yani adil olmanın dışında o adaleti kendi lehine kullanmak. ev Tûridû adil, bir şehadetlikten kaçınmak. Gördün, ettin, biliyorsun ne olduğunu ama şahitlik yapmıyorsun. Ya da gittin, vardın ama birilerinin lehine ya da aleyhine Belirli bir şekilde maksatla belirli bir para filan ödediler belki. Dolayısıyla yalancı şahitlik yaparsan bunlar doğru değil ee, ve bunların hesabını bir gün vereceksiniz. Bunu yaparken de insan nefsine uyar, şeytana uyar, yapar. Çünkü Allah bima khabira, yapmakta olduğunuz şeylerine haberdar. Allah'tan bir şey saklayamazsınız. Kim yalan şahitlik yapıyor, kim adil, kim adil değil, kim adaleti dahi kendi lehine, akrabasının lehine, anne babasının lehine, davasının lehine, başkalarının aleyhine kullanarak e, efendim temsil ediyorsa bunların bu iç, iç yüzünü, gerçeğini Allah bilir. Bunları bir gün Allah'ın huzurunda hesabını da vereceksiniz manasında uyarıyor. Bundan sonraki ayet kelimeye geçiyoruz. Ya amenu Bu ayet-kerime de çok ilginçtir. Yani iman edenleri tekrar imana davet eden bir ayet-kerime okuyoruz. Dikkatinizi çekmek isterim. Ey iman edenler aminu billahi iman ettik. Ve o zaman niye bu ayet-kerime de tekrar bir daha imana davet ediyor? Allah'a tam bir iman ile iman edin. Ve resulühi resulüne. Resulüne iman ettik zaten. Niye tekrar? Yani olur ki insanlar Resul'e iman ettim der ama Resul yerine kendi isteklerini ön plana çıkararak din yaşantısı kurgular öyle anlar. Bu doğru değil. O zaman tekrar bir iman, bir amen toku, tekrar bir tevhid getir, te tekrar bir istiğfar getir. Bir yerde yanlışın var demektir. Vel kitabillezi nezzel ala Resulihi, peygamberine indirdiği, Heyderpey indirmiş olduğu kitaba, Resulüne, Allah'a imanınızı bir kontrol edin. Acaba bir yerlerde şüphe mi var? Bir yerlerde yanlış mı inanış halinde, içerisindesiniz? Neden bu yanlışları yapıyorsunuz? Önceki peygamberlere o kadar kitap geldi, vahiy geldi. O kadar efendim Allah'ın sözleri, hak ve hakikati açık ve beyan etmiş olduğu halde, açıklamış, beyan etmiş olduğu halde neden tekrar bir kontrol edin imanınızı. Allah'a, Resulüne, Kitaba, vahye olan inancınız yerinde mi, sağlam mı? Yoksa söz olsun, laf olsun, inandık işte falan. Ve men ye'fur billahi ve melaiketi ve kutubi ve resulih el-yomil Kim gerçekten Allah'a iman etmemiş ise, meleklerini kabul etmemiş ise, kitaplarını Efendim Oradaki ayetleri, peygamberleri, ahiret gününü, bir gün hesap kitabın olduğunu, bir gün Allah'ın bizi hesaba çekeceğini unutmuş ya da kabul etmemiş ya da inkar etmiş ise bunların hepsi büyük bir hata. فَقَدْ دَلَّ دَلَالٍ بَعِدًا Muhakkak dalal-i baid ile yani geri dönüşü olmayan bir sapkın yola dalalet etmiş, gitmiş olur. çok kötü bir durum. Yani bir yerde kendinizi kendilerinizi kontrol edin. Çünkü yukarıdan beri anlatıyor. Yetimin hakkına riayet etmedin. Kadınları efendim dövdün ve onlara aslında adil davranamadın. İnsanlar arasında menfaatın neyse ona göre din anlayışın oldu. Kendine yonttun her şeyi. Herhangi bir adil bir şekilde şahadetlik gerektiğinde yapmadın, kaçındın ya da yalan söyledin. Bunların hepsini yaptın. Bir kontrol et diyor kendini bir yerde. Sen Allah'a inanmış bir kul böyle yapar mı? Resulüne inanmış bir ümmet böyle olur mu? Kitabı okuyan bir insan böyle olur mu? Bir kontrol et bir yerde hatam var diyor. Çünkü eğer Allah'a, meleklere, kitaplarına, Resulüne ahiret günü hesap kitabı unutmuş, bunu kabul etmeyen veyahut da gerçekten var mı yoktu yok mu diye şüphelenmiş veyahut da tamamen inkar eden bir insanın asla geri dönüşü olmayan Bir sapkınlıkla sapmış demektir. Onun kurtuluşu yoktur artık. Sakın bunlardan olmayasın. Nice insanlar var ki diyor onlar önce iman etmişlerdi. Yani sen annem baban Müslüman. Ya ben gavur olur muyum ne yaparsın yapayım yapabilirim yani. Her türlü kötülüğü yaparım hala Müslüman kalırım. Böyle zannetme. Öyle insanlar var ki iman etmişlerdi sonra kafir oldular. Sünne amen iman ettirdi. Sünne kefaru sana kafir oldun. Böyle gir çık, yap et. İmanına zarar gelir gelmez falan düşünme. Bunların hepsi senin imanına büyük zarar vermektir. Demek ki bir insan yaptığı günahların elinde sonunda imanına zarar vereceğini düşünmesi gerekiyor. Bu günahlar sonunda küfre götürebiliyor. zım mezdadu sonra küfrü iyice çoğalttı. Artık zina etti, boş yaptı, yalan söyledi, yalan şahitlik yaptı. Her şeyi yaptı, yaptı, yaptı. Sonunda hiçbir ceza gelmiyor, bakıyor düşünüyor. Ha, demek ki doğruymuş bu. Demek ki Allah ceza vermediğine göre falan. Hayır, hayır, hayır, hayır. Allah onun küfrünü çoğalttı. O yolda o artık ilerler, ilerler. Lem yok yekun Allah onları artık bağışlamak istemez. وَلَا لِيَهْد۪يهُمْ سَب۪يلًا Yoluna hiçbir hidayetçi de göndermez. Bunun yoluna bir hoca, bir dindar, bir işte mürşid, bir hidayetçi gönderip de oğlum, evladım senin gidişin yanlış yol, sen yanlış yola gidiyorsun. Efendim, sen bu yol iyi bir yol değil geri dönüş yap. Dese de artık ne kulağı vardır duyacak, ne kalbi vardır onu anlayacak. Efendim, ...artık geri dönüşü olmayan bir yola sapmıştır. Beş yeril münafıkı yine bi'enne lehum azaben el-i'ma... ...münafıklara azab-ı elim ile müjdele o artık münafıklardan olmuştur. Onları ancak azap veren, elim bir azap yani e, acı veren bir azap onları bekliyor. Münafıklık böyle bir şey. Önce münafık kimdir? Önce Müslüman olur, adı Müslüman olur, işte Müslümanlık arasında dolaşır, eder... Ama içiyle, özüyle İslam'dan çiskinir. Müslümanlığı sevmez. İslam'ın yaşantıyı benimseyemez. Kafirlere imrenir. اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَا مِنْ دُونُ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminlerden dost edinmez de kafirlerden dost edinir onlar. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ Onlar Allah'ın yanındaki izzeti isterler mi? Bunu istiyorlarsa Allah'ın yanındadır. Bütün izzet, şeref, güzellikler her türlü Allah'ın yanındadır. Eğer istiyorsanız bu yoldan dönün. Kafirleri dost edinmeyin. Müminlerden dost edinin. İnsan münafıkla doğru yüz tutmaya başlayınca bunun kendisine yol etmeye başlayınca ilk önce Müslümanları tenkit ederek başlar. Efendim, Müslümanların üzerinde hataları büyüterek başlar. Müslümanları sevmemeye başlar. Ondan sonra da artık tamamen onların yaptığını birebir yapmaya başlar. Sakın bu duruma düşmeyin. Çünkü bundan sonrası geri dönüşü olmayan bir yoldur. Eğer şöhret, şan, şeref, Efendim cennet istiyorsanız hepsi Allah'ın yanında. Siz Allah'a dönün. Allah'ın Allah'tan kaçmayın. İyi insanların Müslümanların yanına gidin. Efendim, onların da çok hatası var. Hatasız kul yok. Buna rağmen seveceğiz. Buna rağmen Müslüman'ın yanına gideceğiz ve seveceğiz. Bunu yaptıkça imanımız artacak. Fakat ne zelalaykum fil kitabi en iza semi'tum ayati llah yukferu biha ve istehza'u biha fe hatta yahuddu fi hadisin ghayri. Sana kitap geldiğinde, kitaptaki olan vahiler geldiğinde Allah'ın ayetlerini e, duyduklarında onunla alay ederler ve küfrederler. Alaylı bir şekilde ayetlerle, alaylı bir şekilde davrananların ve onu küfredenlerin yanında sakın başka bir söz konuşulana kadar durma. Çünkü durdukça onları doğrulamış olursun. O yanlış yoldaki insanların yüzüne güldükçe onları doğrulamış olursun. Onlar da aha Bu da bizim gibi münafıklardan falan diye düşünmeye başlar. O münafıklık içine sinmeye başlar. Neden? ''İnneküm izen mislihum'' Sen de onlardan oldu Yani bir kavim kime benzerse artık onlardandır. Burada da ne diyor? ''İnneküm izen mislihum'' Siz onlar gibisiniz artık. Çünkü onlar ne yapıyor? Allah'ın ayetleri okunduğunda saygısız davranıyor. Alay ediyor. Böyle bir mecliste senin fazla durma imkanın var mı? Durdukça imanın gidecek. Sen de onlardan olacaksın. Onun için Cenab-ı Hak ne diyor? Sakın ha sakın onlarla beraber o meclisi paylaşma terk et. Yoksa onların benzin, rengin davranışın için, özün hepsi onlara benzer. Sen de onlardan olursun. İnne Allahe cami'ul münafıkıyine vel kafirine fi cehenneme cemi'a Allah münafıkları da kafirleri de cehennemde hepsini birlikte toplayacak. Oraya gidecekler sen de onlardan olmayasın diye bu ayet-i kerimede sevgili kardeşlerim Rabbimiz Teala ve Tegaddes Hazretleri bizleri uyarıyor. Evet sonuncu ayet-i kerimede de bu ayet-i kerimeden sonra konu değişiyor İnşallah burada kalacağız. أَلَّذ۪ينَ تَرَبَّسُونَ بِكُمْ 141. ayet-i kerime. Seni gözetleyip duranlar, bir kısım insanlar var, seni gözetliyorlar, bakıyorlar bu adam nasıl yapacak, ne edecek, insan arasındaki davranışı nasıl, özelde davranışı nasıl. فَاِنْكَانَ لَكُمْ فَتْحُمْ مِنَ اللّٰهِ Onların beklentisi neden? Çünkü eğer Allah tarafından sana bir yardım gelirse galu derler ki elemnekum makum biz sizle beraber değil miydik? Ve o fetih ve yardım ganimetten onlarda pay almak isteyecek. Ve in kan el-kafirin nasibun. Eğer kafirler galip gelir, üstün gelince de galu elemnesta bizaley hükmenem naqu minel mukminin. Biz sizinle beraberdik kafirlerin ve biz müminlerden zaten uzaktık. Onlara çok engel olduk. Biz onları sevmeyiz. Biz sizin müminlerden korumadık mı? Bize de bir pay verin derler. Her iki taraftan da goya, kazançlı çıkmak isterler. فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah kıyamet gününde onların arasında bu iki yüzlü davranışı sergileyenlerin hükmünü verecektir. Kim böyle davrandı? Kim içten böyle pazarlıklı, Ve münafıklarla, münafıkların tavırlarıyla Efendim ve kafirlerle iş, e, işli dışlı olup da dışarıdan namaz kılan, oruç tutan ama el altından kafirlere emrenen, onlar da anlaşma yapanlar, bu münafık insanların hakkında Allah gerçek hükmünü o zaman verecek. وَلَنْ يَجْعَلَى اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Şuna inanın ki diyor, Allah asla, Müminler, gerçek mümin olanların üzerine kafirlere e, bir yol vermez. Kafirlerin üstün olması, kafirlerin müminlere efendim galip gelmesi ve onların müminlerin kafirlere imrenecek duruma asla koymaz. Ama imrenenler var, onların çünkü içleri çürümüş. Onlar, kafirler, kafirler, Ee, ne olsa da, yen, yense de, yenilse de, galip kese de, mağlup kese de, onların içi bozulmuş. Ama gerçek müminler üzerinde asla bir tesir gücüne sahip değildir diyor. Bundan sonraki ayet-i kerime tekrar, e, efendim, e, yine münafıklarla, münafıkların tipik davranışlarıyla, Bakara suresinde de münafıklarla yaklaşık 10-15 ayet-i kerime e, anlatıyor. Burada da tekrar, tipik münafık davranışları e, özetliyor ve bu özetleme hususunda da daha sonra yine devam edecek. Bu dersimizde de yine şöyle bir geriye doğru baktığımızda konumuzu itibarıyla e, kadın haklarını ele aldık. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlerine e, zayıflar, düşkünler üzerinde e, konu edildi. Sonra da e, sonra da şahitlik Yalan şahitliği konusunu ele aldı ve en son bölümde de münafık tavırları biz, bize anlattı. Münafıkca davranışlar şunlar şunlardır, sakın böyle yapmayın. Eğer bunları yapıyorsanız imanızı kontrol edin, tekrar bir çek yapın. Acaba imanda bir probleminiz mi var? Nice insanlar vardı, iman ettiklerle sonra küfrederler, sonra iman ettiklerle sonra küfrederler. Onların aslında çoğalan bir şeyi yoksa de küfürleri çoğalır. Evet ve kafirlerden, münafıklardan sır verip alacak kadar bir dostluk kurmayın diyor. Böylelikle bugünkü tefsir dersimizde bitirmiş olduk. Rabbimiz Teala ve Tekadres Hazretleri bu dersimizde de hayırlara vesile kılsın. İnşallah hayırlı olmuştur. 141. ayet-i de bugün kalmış olduk. Allah'ın selamı, bereketi ve sevgisi bütün Müslüman ve İslam aleminin üzerine olsun. Sizlerin üzerine olsun sevgili kardeşlerim. Esselamu Aleyküm.